Efendim, diyorsunuz ki e, Adıyaman'a gidiliyor. Evet. Orada e, Şeyhin aleyhine herhangi bir şey uzakta da olsanız söylemeyin, düşünmeyin. Çünkü o sizi e, kalbinizden geçeni biliyor, deniyor. Öyle mi diyorsunuz? Evet. E, bu nedir diyorsunuz bunun cevabını? Biraz önceden beri anlattığım gibi İçimizden geçen bir konu kaybı bir konudur. İçimizden geçeni Allah'tan başkası bilmez. Peygamber dahi bilmez. Ki kaldı ki Adıyaman'da menzilde bir hoca bunu bilsin. Hocalar kalpten geçeni bilmez. Ee, ne olursa olsun böyle bir iddiada bulunan bir insan varsa ben kalbinizden geçeni biliyorum, ben kaybı biliyorum derse bu kişi deccaldır, bu kişi Allah'a asi olmuştur. Bu kişi e, Allah'ın ayetini inkar ettiğinden dolayı küfre düşmüştür. Sözü alınmaz, dinlenmez ve asla kale alınmaz. Kendisini hidayete çağırmak lazımdır. Başka soru var mı? Yoktu benim